153, numaralı konu, Süheyl bin Amr'ın Hazreti Peygamberle konuşması ve Hudeybiye sulh şartları Süheyl geldi ve Hazreti Peygamber'e şöyle dedi, gel bizimle senin aranda bir nam yaz, bunun üzerine Hazreti Peygamber katibi çağırdı ve ona yaz, dedi, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Rahman kelimesine gelince Süheyl, andolsun ki ben onun kim olduğunu bilmiyorum, fakat şöyle yaz, Ey Allah'ım, senin isminle, nitekim daha önce de böyle yazıyordu dedi, Müslümanlar, Allah'a yemin olsun ki biz onu ancak Bismillahirrahmanirrahim olarak yazarız, dediler, fakat Hazreti Peygamber, Katibe ey Allah'ım, senin isminle yazıyorum, ibaresini yazmasını emretti, sonra da şöyle buyurdu, bu, Allah'ın Resulü Muhammed'in hükmettiğidir, bunun üzerine Süheyl, Allah'a ent içerim ki eğer Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık seni Kabe'den men etmez ve seninle savaşmazdık, fakat Abdullah'ın oğlu Muhammed'den, ibaresini yaz, dedi, Hazreti Peygamber'e, Peygamber and olsun siz yalanlasanız da ben kesinlikle Allah'ın resulüyüm Muhammed bin Abdullah yazın dedi. Hazreti Peygamber katibe şu şart ile akit yapılıyor. Bizimle Kabe'nin arasından çekilecekler ve biz Kabe'yi ziyaret edeceğiz diye yazmasını söyledi. Süheyl Araplar sizin Kabe'yi bizi zor altında bırakarak ziyaret ettiğinizi söylemesinler diye bu iş bu sene olmayacak ancak gelecek sene olacaktır dedi. Katip bunu da yazdı. Süheyl ayrıca şu şartı da ekledi. Biz de bir kişi sana gelecek olursa senin dininden dahi olsa, onu bize geri göndereceksin, Süheyl'in bu cümlesi üzerine Müslümanlar Sübhanallah, Allah'ı ortaktan tenzih ediyoruz, insan Müslüman olarak bize gelirse nasıl olur da müşriklere geri verilir, dediler.